We dance, we dance, we dance, dance, Odan sabahlar. Hepinizi sanerimize göreydim bu kez de cuma sabahında Moder Sabahlar Radyo'muzda. Buyursun efendim hoş geldiniz stüdyomuza. Sevgili bir günaydın için merhaba. Günaydın. Günaydın. Ay, günaydın vallahi. Vallahi günaydınlarla bir ısıtmaya çalışsak havayı acaba etkili olur mu? Bence İyi. günaydın değil de böyle bir içine geçen bir kelime bulmamız lazım. Çünkü pohlayarak ancak ısınabiliriz. O zaman sana söyleyeceğim tek bir şey var. Muher. Muher evet muher sabahlar. Bir kazak çeşidi olarak programımıza başladık. Nasıl açtınız? Nasıl açtık? Besmele ile açtık her zamanki gibi. Ondan sonra ben kepeğine tır tır tır kaldırırken çevre esnafta işte orada gazeteci falan, hayırlı işler falan dedi her zamanki gibi. Şey Bir tavla. Şey çok güzel. Peki arabaya arabaya nasıl bindiniz? Arabaya binmeden önce vakit harcadınız mı? Mesai yaptınız mı? Buz kızmak için. Valla benim araba dona saplanmıştı. Hmm, şöyle ki ben donar, baş... donarsap, don Sap Don Sap şöyle ki e, Dün park ettiğimde orada bir su birikintisi vardı Ama su birikintisi dediğim hani Bayağı sağlam bir su birikintisi vardı tekerler falan hep onun içindeydi ben hiç o kadar. Bak sabah <gülüyor> anlatacak. Anısını anlatıyor da yarım yarım anlatılmış senin bu ya. Ya sabah Zayıf kaldı. Kaldı. ne Bence oldu kaldı. sonra oracıkta uyuyor mu kaldın? Doğru Zayıf kaldı. ne olduğunu fark ediyorsunuz Hayır ki. canım sabah kalktım ondan sonra Allah Allah araba Aha. hareket etmiyor. Yahu dedim komşulara <gülüyor> haber verdim hemen. Komşulara dedim yetişin. <gülüyor> karın do şey, araban dona saplandı. Ondan sonra <gülüyor> Sabah peki? Sabah mı oluyor bu? Sabah oluyor. Ondan sonra işte Hı. çevre esnaf sağ olsunlar. Yardım ettiler hem esnaf hem komşular. Fay anına saygısızlık etmek istemem. <gülüyor> ama bir şey soracağım. Camlar ne durumdaydı? Ben hiç ilgilenmedim tekerlerimle de. Yani camlar fantuş durumdaydı Fantuş Oktay. Nasıl açtın? Fış fış kazıma yöntemi. Aa mi? Oktay bize bu sene almadın. Ya evet, e abi birden bastırdı ya. Ben de evdeki kolonyayı kullanmak zorunda kaldım. Bu ne lüks diyeceksiniz ama. Evdeki kolonyayla buzları şeyleri camdaki buzları yok ettim. Ben de Rap Hits 2012 CD'mi feda ettim. Valla ben o kadar çok CD feda ettim ki hiç yani ama en güzel gene kaset kapaklarından randıman alınıyor ya ben ona yanarım Türkiye'deki bütün kasetler bende ya ondan evet. biraz o. kapak verebilir misin? o yüzden yani bulamadın artık bundan sonra var. varsa 3-5 tane vardır yani ben evdeki Ercan Saatçı sayenizde kasetini çıkaracağım herhalde artık yapma Ege yani onu zor günlerimiz kaplı için taklıyoruz kaplı tabi içini şey... vereyim istersen La, İçi bana değil lazım. bana da kabı lazım içi var kabını kaybetmişim ben de ya arabada sayenizde kesediği şey. habire dönüyor <gülüyor> virajlarda falan sürekli karşıma çıkıyor <gülüyor> Buyurun efendim neler oluyor neler bitiyor Güvenlik sistemi dondu hızlı tren kara saplandı Tabii ki bu haberi vermeyeceğiz Yani soğuk haberleri yeterince verdi bilmiyorum sıcak haberi varsa O zaman biraz isterseniz içim... sıcak haberi Ben bu anımı evet. kendime saklamak istiyordum ama Madem sıcak haberi vardı Bir, bir sorun var ilk önce Ondan sonra soruyla ilgili şeyim var Küçük bir anım var Sor bakalım Benim yaşam enerjimi nereye emdirebiliriz? Ben biliyorum nereye emdireceğini. Bana hakikaten böyle bir diye benim yaşam enerjimi emmeleri lazım. Fazla mı daha... geliyor? Valla fazla gelmiyor Anlamadım da. Anlamadım yani ben yani. yaşatacak, ayakta tutacak kadar enerjiye ihtiyacım var. Biraz coşku sağlayacak enerjinin benden emilmesi lazım. Düzenli yani. olarak emdirmem lazım. Sen düzenli olarak bir tane yer var. Oranın geç emin ol orası seni emer emer durur. Yani bir sabah. Bak bu. Ben de bir yer biliyorum. Aynı Senin... yer. Yok aynı yer değil. Yani nasıl bir. Şeyse, sabah Kızları okula bıraktım. <gülüyor> evet. Ondan sonra... Bir coşku. Güneş var tepede bir şey var. Bu hani arabaları park ediyorsun da daha fazla abanma diye böyle bir demirden bir şey hmm. yapıyorlar. Ne denir ona? Tamam işte dur yeterince ilerlemeyin. Park yerini hem belli ediyor. Burası bir arabalık park yeridir falan diye tamam. yani demirden buru yapıyorlar. Onun üstüne ben basayım da öyle geçeyim diye düşündüm. Hmm. Basmanla. Onun üstü buz tutmuş. Ee, basmanla beraber ben düştüm. 40 yaşında yaklaşan bir adam. Bunu yaşam enerjisi olarak mı değerlendirdin sar? Çünkü sonu... ben çünkü yaşam enerjim olmasaydı onun üstüne basmana <gülüyor> diye etrafından dolanım ki hmm. yaşam enerjim fazla olduğu için düştüm. Şimdi evet. öncelikle yaşam enerjisi konusunda sana katılmamakla birlikte seni kırmamak için sorunu cevaplayabiliriz. Nelerim? Ama yani yine sana bir faydası olmaz yine düşen. Haftaya yine düşen bu kafayla gidersen. Hakikaten yani sen ne sen gelmişsin 55 yaşına bir adam olmuşsun sen ne o demirin üstüne basıp da geçiyorsun. Yani, Bugün mü oldu ne basan, zaman oldu ya? Bu sabah oldu ya. Kızları okula bıraktım. Haydi hoşçakalın çocuklar falan diye. Bir de kişi başına düşüşün en çok yaklaştığı en çok yükseldiği yerde okul önünde oluyor o. Veliler. Esnaf, Esnaf. Baro, Herkes gördü Daha başı olduğundan esnaf yok neyse. Ne yaptılar? Güldüler mi sana? Yoksa hemen yardıma koşanlar mı oldu? Hiç kimse yardıma koşmadı. O kadar hızlı kalktım ki düştüğümü anlamamış olanlar da vardır. Ama o kadar hızlı kalkışımı görüp de düştüğümü anlayanlar da vardır. Bu adamda bir hallenme merkezin düştü. Ya, var. Kesin ya sen alayı. niye böyle geçen sene de düştün? Şeyde bir alışveriş merkezinde salıncağa evet, tutulma gene yaşam enerjisi. Gene yaşam, yaşam enerjisi, enerjisi. Değil, deme şuna egeciğim. Yaşam enerjisi değil o. Yani yani onun sebebi yaşam enerjisi değil. Açık mı konuşacaksın? Açık konuşmak lazım da nasıl anlatacağımı bilmiyorum Ege. Ben şöyle onu söyleyeyim anlatmak lazım yani. Bu ya, enerji. enerjim beni geri zekalılaştırıyor diyelim ikimizin de gönlü olsun. <gülüyor> Yok değil. Geri zekalılık da değil bu. <gülüyor> ne Baş bu? Yani bu başına ne geliyorsa <gülüyor> hak eden adamın yapacağı tipi laf ama yaşam enerjimi emdirseydim ben düzenli olarak hiçbir şey olmazdı. Sabah bana. çıkmadan acaba emdirebilir miyiz onu ya çünkü çok sabahdan emmesi em sabahdan emdir emdirilmesi lazım. Hayır yakın oturuyor olsak ben senin sabah enerjini emerim ki. Gelirim sabah alır giderim yani ama yani bayağı da uzaktayız. Ne yapacağız bilmiyorum yani. <gülüyor> Tek sorun <o>, orada. <gülüyor> <gülüyor> Galiba sizin oralara bir yere gelmem şart galiba arabanın camının çözülmesinin de etkisi vardı bende. de evden lazım. çıktığımda o kadar enerjik değildim de yolda biraz güneş yedi, camdaki buz çözüldü falan o enerji oldu. Bir de senin lastikler şey de falan ha, ya. Lastikler değiştiği için değilim. değişti. arabanın lastiği değişti sen kendin şey oldun zannet. Fakir ben düz duvarda gideceğime inanıyorum Herşey. şu anda o kadar para verdikten sonra. Yani Önce ben... adama döndü araba. Madem bu sonucu böyle sana söylettik bu noktaya getirerek. Yani bu senin tamamen yaşam enerjisi fazlasından değil, yersiz özgüven fazlasından Galiba ondan oldu ya Arabam Yersiz kaymıyorsa ben hiç kaymam diyerek Borulara da basarım duvarda da yürürüm dedim Evet doğru Bu da bana bir ders olmuş Bu olsun. da sana en güzel ders oldu olsun Neyse şehrimiz don faciasıyla biraz daha mücadele edecek Saat 11-12'ye kadar Hadi canım 12'ye kadar ne donu ya 12'de don Arkadaş saat 9 zaten dışarıda nakıs 4 derecelerde geziyor Don dediğin 8'de biter arkadaş Don 8'de deniz. hayat bitiyor. Yani sekizde hayat bitiyor ama... Hayat işte değil, donun hayatı bitiyor. Yani. Bizim hayatımız başlıyor artık. 8'de hayat var. başladığı noktada don biter. Hadi ben sizi biraz altınlarla ısındırayım. Hadi ısındır. 45 Hadi milyonun hesabını mı vereceksin nokta? 45 milyon ne? Ne bileyim, dün televizyonlarda gösterdiler. Bugün gazeteler, yığmışlar balyaları. Aa işte bu kadar vereceğiz diye. Milli İlbaşı İkramiyesi'ne. Yok ya altın Buradan altın. Buradan destek var o ya Macaristan'a var. Kağıt, kağıt para. Kağıt para ben altından bahsediyorum. Bugün e, çeşit çeşit fotoğraflar var. Çünkü dün e, kraliçe Merkez Bankası'nı gezdi. Tabii ki İngiltere'den <gülüyor> bahsediyoruz. Merkez <gülüyor> Bankası'nı gezdi. başında duracaksın. <gülüyor> Zaten öyle demiş. Merkez Bankası'nın başında duracaksın demiş. Avrupa'yı biliyorsunuz bir borç krizi e, biraz... <gülüyor> Korkutuyor ya. Ha, ne ne Bankası... kadar paramız var mı demiş Merkez Bankası'na. Ze raporu mu veriyor Kılıççı'ya zarf için her akşam. Nasıl sayım yapıyorlar acaba Merkez Bankası'nda? Nasıl sayım yapıyorlar? Külçe, külçe, külçe, külçe, külçe sayıyorlar. Külçe, külçe, külçe sayıyor. Sayacan arkadaş. Abi hepsi külçe değildir ki. Aa, bir sürü altın vardı. Gramajla ya şey yapıyorlardı. Ben hazat. zannetmiyorum çeyrek altın olacağını şeyde. Vardır Bununla abi, olmaz. Küllek de sayıyorlardır o zaman. Canım hiç düğünlere gitmiyor mu? Doğru. Ne diyor? vardı. Torununun düğünü vardı. Kimin oradan Takmadı ki abi. Ya. Yani. Takmadılar. Hayır. dıdısına giderken. Ben gizli, Merkez Bankası'nın. Dükün dük ya. Dükün düküne gidiyor. Biz gizli yapacağız falan diye takmadılar abi. Biz Filip ile ayrı şey yapacağız. Herkes bütün saray bir oldu. Altın alındı. Düğünde Bilip, ayrı filmle, kraliçe ayrı takıldılar. Ne olduğunu da kimse bilmiyor. Abi tamam. olmuş. Sonuçta bu şeye girer. E, kraliyet sırrına girer yani. Doğru. borç krizine e, İngilizlerden biraz e, moral gelmiş. Moral <gülüyor> et. Evet. Mor moral olsun diye merkez bankasına gitmiş. Çeşit çeşit fotoğrafı var merkez bankasında kraliçenin nasıl çeşit çeşit. Altınlarla. Mesela hep böyle altınların yanında sadece mesela yüzü görünüyor kraliçenin. Bu kadar çok altın var ki. Merkez Bankası'nda e, düz anlatmaya çalışıyorum. Bize kesin bir şey olmaz diye bir işte. Bize bu. bir şey olmaz aynen öyle. Dosta o mesaj. güven düşmana korku salan. Ekonomik anlamda. 4600 ton altın varmış. 4600 i̇yi. Ton, i̇yi. Çok iyi abi baya iyi baya. Ondan sonra böyle tek tek altınlara bakarken fotoğraflar var. Şimdi <gülüyor> torun doğsun. Torunun Orada oradan, da baya altın gelecek. Oradan baya bir, bir yarım tonda oradan gelse 5000 tonda çıkarırlar. Kesin gelir abi. Doğum, doğumda mı gelecek? Doğumda, doğumda gelecek, gelenler zaten direkt kraliçeye gidiyor. Sohbet. Merkez Bankası'na mı giriyor ya? O şahsi şeye girmiyor mu? Hay Merkez kraliçe, Bankası şahsi bankası. Çalışıyor zaten. Sonuçta Türkiye'de bile 12 bin Hay. lira diye bir şey bir sınır var. yani Öyle Olur. yarım ton altın gelse. Oktaycı. Ki, demokrasiden sen, bahsediyoruz. Burada da, burada da monarşiden bahsediyoruz. Monarşinin <gülüyor> öyle bir söylenimi var mı ya? Yok Monarşi. Monarşi de. Senin benim diye bir şey yok monarşide. Monarşide her şey onun zaten. İstese oradaki her şeyi alır ki. Dümdüz kalır o İngilizler var ya. Her gidişinde diyorum. zaten millet masanın üstünde böyle şeyler rapti eder falan bir şeyler saklıyor. Ha ben bunu alayım. Doğru an gidiyormuş Ondan dolayı. Bir çevirmeli kalem taraşlardan almış kaç tane Her seferinde. Her gidişinde. Demokrasinin beşi diye ondan deniyoruz yani. E tabi garip. Tabii. O kadar monarşi, o kadar doyasıya yaşanıyor ki başka bir noktaya geçiyorsunuz. Biraz da demokrasi işte. diyorlar bazen. Neyse hayırlı olsun ya kimsenin altında parasında gözümüz, gözümüz yok. Valla yani. biraz varmış galiba bütün dünya e, Ama gözümüz döndü o da doğru da gözümüz e, yok. Kraliçenin fotoğrafları basılıyor mu şeylere? Var. Aa, bir altın sürü fotoğraf... Altınlara basılıyor mu? Altına mı? Oktay. Yok. Altına basılmaz herhalde. Niye öyle bir şey mi var? Evet, kur kaidesi mi var Oktay? <gülüyor> altına... <gülüyor> bir tek paralara basıyoruz ama altına, Olay, royal, altına royal şey basılıyor. Altına ne basılıyor acaba ya? Evet, altına o tip bir şey basılıyor. Ayar basılıyor. Ne mi o? Ayar basıyor mesela. 24, 22, 20, 18 mesela. Abe ne o diye bir gelişme var, onu da verelim. Abe yes. Alalım. Sigara yes. Yeterli Fahir. Sigara yes. Standart geliyormuş Avrupa Birliği'nde. evet ya silim sigaralarla ve mayentolli sigaralar hoşça kal. Kadınlar ne içeceğini düşünsünler o zaman. Vallahi öyle. şimdi kadınlar için kötü oldu ama ben slim sigara içen erkekler konusunda söyleyeceklerim var. Valla benim de söyleyeceklerim var. Oktay senin de söyleyeceklerim Gerçekten varsa sen de arayın. yok. Yayında ben dinlemeye yayında hazırım. olduğumuzu düşündüğüm için slim sigarada en az normal sigara kadar zararlı Diyeceksin. demek durumundayız. Evet, evet, Baş diyeceğim. başa bir sohbette başka şeyler söylüyoruz. Benim tek şeyin, de o koca ama. ellerin arasında hani Kocuk kadının parmakları zarif ama böyle affedersin böyle... Sosiz Maşallah sosuz gibi parmaklarının arasına o sigara zaten yakışmıyor, silim sigara hiç yakışmıyor. Ne dediğinizden fazla. Ve de zararlı. Mı? Esas de önemli de. olan evet, zarar. Yani diğer sigaralar kadar efendim nasıl light ibaresi çıkarıldı? Aldatıcı bir ifade yani, yani, yani. orada. Light içiyor bir şey olmaz ki bana diye. Aynı şekilde silimde bunda da bir şey yok. Efendim sigaranın yanında katranına da bakanlar hı hı. oradan çakallık yaparak daha uzun yaşayacağını fannedenler. Nine Davut diyoruz onlara da. Ee, Hepsi ve... aynı mı diyoruz? Hepsi aynı. Hepsi aynı. Bunu... Hepsi bizi öldürüyor. Onu bilerek için kendinizi rahatlatmanın yolunu sigara paketinin sağında solunda aramayın. Yaz yes, Oktay bunu. Yazıyorum girişimi. ben bir yandan hem dinliyorum sizi hem yazıyorum abi. Ben onu şeyin Aslında girişine yazacağım. Nerede arayacağınızı da söylerdim ama yayılımız bambaşka bir boyuta gittim. Onu da herkes kendi içinden gelen sesini dinleyerek bulsun. Modern Sabahlar Bo Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo tünesiniz Modern Sabahlar. Devam ediyor sevgili sanatseverler. Hepinize ev kez daha güzel bir cuma sabahından seslenmenin gururunu yaşadığımızı hatırlatmak istiyoruz. Buz var, don var, soğuk var. Daha ne olacaktı zaten Aralık'ın 14'ünde. Buz var. Ve buradan gidelim. <gülüyor> <gülüyor> Seyrediniz her gün nasıl mahcubuz size karşı. Yani şurada davete verecektik sinema da yer kalmamış diye size davete vermedik. Bir de güzel yarışma yapacaktık aslında. Hmm. Vallahi çok eğleneceğimizi düşünerek. O yüzden bugün yapıyoruz o yarışmayı. Ee, Davetiyemiz yok. Hobbit filmi gösterime girdi. Bizi anarak oradan davite kazanmışız gibi yaparak filme gidebilirsiniz. Bu arada gidenler varsa beğenmişler mi acaba? Beğenmişler. <gülüyor> Twitter'dan benim okuduğum yorumlara göre beğenmişler. Hatta Bazıları da hastası olmuş. Hadi canım. Evet. Üstelik hobbit severler bunlar. bir Yani bu fikirleri beyan edelim. Sevgili çünkü hobbit severler. Özel gösterime giden dinleyicilerimizden varsa bizi dinleyenler arasında şu anda bir arasınlar. Telefonumuz 210-30-30 nasılmış hobbit? Ee, hobbit mi? Yani çünkü bir Pobit'e bakarım, obit Pobit mi diye. diye. Bir de büyüye bakarım, büyü mü diye. Mi? Ne diye bakacağım? Neye bakacağız artık? Ben şaşırdım neye bakacağımı. sana ya. kalmış artık. Gel, ben gidelim gel. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Günaydın efendim. Kimle görüşüyoruz? Ee, ben Cihan. Cihan Bey hoş geldiniz yayınımıza. Gittiniz oh. mi dün filme? Evet, gittim. Nasıldı? Yani çok umduğum kadar iyi değil aslında. aslında. Ama öyle. be dihanyatma yani. <gülüyor> bir yani şey alıcı bir dihanyat mı? Bizim zoracak. Üç boyut muydu film? Üç boyuttuydum. Bütün yani boyutlarını en... seyrettiniz ve gene beğenmediniz. Ya en, en öndeydim, ondan dolayı. En önde. En önde. Tamam. O... <gülüyor> İçiniz bulanır <gülüyor> en önde ya. Yani üç saat boyun böyle sunuş oldu yette. Peki Yok. yani aradığınızı pozisyonunuz nedeniyle tam bulamadınız onu. Yok. <gülüyor> ya Aslı yani e, film güzel ama. Yani abi. Azıcık... Azıcık, azıcık, da azıcık daha geride oturuyoruz da çok iyi olacak. İlk yarısı azıcık daha böyle görsel olabilir diye düşünüyorum. Yani i̇lk yarısı böyle şey gibi düşündüm. Yani naniye gibi azıcık daha çocuk filmi tadında. Hımm. Ne yapıyorlar? Azı küçük ki... küçük ayaklarıyla zıpsıpsıplar. Çocuk değil onlar hobbit hobbit. Anlam Or Anlamadınız mı <gülüyor> siz Ama içinde ya cüce ya çocuk oluyor hobbitler. <gülüyor> He. Işte bir dakika siz izlememiştiniz o zaman. Yok, Tek bir e tane hobbit var yani sizin hobbit değil anlatmayın şimdi. He. Bir tane mi hobbit var? Koca, pek yani, film mi çekmişim? En az iki tane olması lazım ya filmin devamı için. Yani o devamında olabilir yani sizin şeyinizden çıkararak özleştininden. Pek, benden çıktı diyorsunuz. Yani <gülüyor> bugüne kadar beğenmeyen tek <gülüyor> kişi ah be Cihan. Cihana. Cihan, Cihan yere göğüs duramasa ne güzel bir bağlantı olacak. Şimdi bir tane daha övgü için telefon almak zorundayseniz yüzünden. Çok ya. teşekkür ediyoruz. Ne Görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Cihan iyi Cihana... bir yerde oturmuş olan <gülüyor> dün filmde iyi bir yerde. Yerimiz iyi, film kötüyün de ama yerimiz çok iyi. Ne bir Mersiye düzecek olan Mersiye. Günaydın efendim. E, Günaydın. Kimle görüşüyorsun efendim? Ben Gülşah'tın Hobbit'teydim. Ah yazık Gülşah ya, başına <gülüyor> gelenler. İşte şu Gülşah'ını. Aa, ah, ah, ah. ama çok güzeldi. Çok Aa. mu güzel? Ha yeni güzel dinleyicimiz nasıl belirliyordu kendini? Nerede oturuyordunuz? Evet. Ortalardaydım ben. Ha, ha, işte. Arkalardan daha güzel diye yorum gelir biraz sonra. Bir şey yok, arkalarda değildim. Önden dördüncü sıradaydım ama gerçekten çok güzel görünüyordu yani. Neler oldu filmde? Biraz ha. özet geçer misiniz bize? İşimiz spoiler vermeyeyim? Benim verin. verin. Hiç hiç hiç olmaz. Yok, Vermeyin. Yok, vermiyor ben yani? öyle değil de yani mesela ikincisi üçüncüsü olacak mı yoksa başladı bitti bir anlık bir şey miydi? Ya ikincisi üçüncüsü olacak, olacak ve hani. Canım. E, kitapla hani böyle sürprizler vardı kitaba pek bağlı kalınmamıştı hmm. ha, siz kitabın da meraklısıydınız zaten evet okumuştum Peki. çok teşekkür <gülüyor> ediyoruz Gülşah Hanım ben gidelim yani bu ederim. hafta sonu gidelim mi? mutlaka koşa, koşa gidelim çok teşekkürler evet. görüşmek üzere ben teşekkür ederim hoşçakalın bu tam da Mersi'ye gibi olmadı. Aradığım tadı bulamadım ben Gülşaf'ta. Yeter. Ama giderim, dinleyicilerimiz değil, yeterince... Yeterli. Yeterince övün. Bütün savunu bütün, bütün, savun, bütün tek, tek aratmıyorum. Tek tek aratmıyorum hakikaten ya. O zaman bu hafta sonra gideceğimiz... Acaba bir de mi? arkalardan birine mi sorsak? Çünkü en önden sorduk, ortadan sorduk. Arkadan bir kişi de acaba... Yani şu an. Evet sesini... arkadan nasıl görünüyor şu anda film hiç bilmiyoruz onu. Ha, biz buradan <gülüyor> gidelim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> buradan gidelim. Buradan <Ortay>. gidelim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bu sabahki yarışmamız da şöyle bir yarışma sevgili. Bunu dün yapacaktık aslında. Yani bunu komik. Ben her tek altını söylüyorum yani. yani çok komik olacaktı. Ama olmadı ve eee... yalnız bende de bir hafif korku başladı. Komik olmaz diyor. Ya çünkü hep bize böyle çok komik olacak diye düşündüğümüz şeyler hiç komik <gülüyor> olmuyor <gülüyor> ya yayında. Allah Allah niye öyle oluyorsa? <gülüyor> Vallahi hafif bir korku başladı yani. Dinleyicilerimize de matem hobitler gündemde e, davetiyemizde yok değil mi öyle bir neyin başında? Yok hayatım yok. yok. O zaman biz gagamancer'dan cüce tepsisi verelim dinleyicimize. Bir tane şanslı dinleyicimize. Bir şey şanslı vermek. Cüce tepsi 12 cüceler mi? 12 cüceler. 12 cüceler armağan ediyoruz dinleyicilerimize. Yayında vermemizin bir sakıncası var mı? Bakayım yok 12 cüceler. Cüceden de herhangi bir şey 12 cüceler. Gagaman Cerro'dan cücelerle ağırlıyoruz diye. Şat tipi şeyler yani. Hı hı, tamam. Onu öyle dediğimizde şey olur. Ee, cüce dikli değil. Cüce dikli değil. Tamam. <gülüyor> Biz şimdi sevgi dinleyiciler çok komik olduğunu düşünerek hayatımıza giren herkese bir takım isimler takıyoruz. Özellikle inşaat sürecinde, dükkanın inşaat sürecinde hakikaten hiç kimsenin hayatında girmeyecek. Yani o Hobbit filminde bile karşınıza çıkmayacak bir takım e, karakterler, yaratıklarla karşılaştık. Kutup saçlar... Kaslı bir bacak. Isim, bir ismiyle bir de alakası olmuyor bizim evet. verdiğimiz e, takma şeyin ismi. Daha önce de vardı bu. Bağırsız. Sağlıklı saçlar. Sağlıklı saçlar var, kutup saçlar var. Kutup saçlı var. adam var. Beyaz dişler, beyaz beyaz kaslı bacak var. Kaslı <gülüyor> bacak <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> diye bir adam var. Eksik yumruk var. Ondan sonra eksik numara çok sevmiyoruz, çok evet. sevmiyoruz. Evet, eksik numara. Evet. Ondan Siz sonra çevrenizde insanların ne tip isimler takıyorsunuz diye bir soralım. Biz Mesela bir, evet, bir biz devam edelim, edelim ya bir iki tane daha var. Bir, çok tane... önemli. Sahte hayatlar. Var. Sahte, sahte hayatlar. hayatlar var. En önemlisi. En önemlisi sahte hayatlar. Ondan sonra ödenmezler orkestrası var. var. Bir <gülüyor> tahmin <gülüyor> ettiğiniz gibi bu bir kişi değil. Pek <gülüyor> çok <gülüyor> <gülüyor> pek çok kişiler oluşuyor Günaydın efendim. Merhabalar Kimle görüşüyoruz efendim Tuğçe ben Tuğçe Hanım hoş geldiniz Neredesiniz şu anda Merhabalar şu anda Cinnah Caddesi'nden aşağı doğru iniyorum Oralarda soğuk mu Soğuk tabi Buzlu buralarda baya Aman dikkat Tuğçe Hanım Teşekkür ederim y Yayan değilsiniz değil mi Tuğçe Hanım Yok hayır Araçtayım şu anda Çok güzel Peki ha dikkat e, Araçla nasıl cinnahtan iniyorsunuz? Araçla evet o cinnaht değil de protokol caddesi. Ha protokol caddesi. Evet. evet Bir para elindeyim. Şimdi ters yöndesiniz <gülüyor> diye uyaracaktım. Hayır <gülüyor> hayır şu anda protokoldayım. Tuğçe Hanım var mı takma isminiz? E, takma ismin yani genelde sarışın olduğum için civciv falan diyorlar öyle. Civciv falan evet. Biraz da evet kısa boylu olduğum için de arada hani Hobbit'te diyenler oluyor. Aa genç evet. kıza hobbit denir mi ya? Biraz genç kızla değiliz ama artık... Öyle geliyorsunuz. Tuğçe Hanım kısa boylusunuz <gülüyor> diye mi yoksa ayaklar mı kıllı? Hangisinden hobbitle <gülüyor> varsa? Boyumun kısa olmasından dolayı. Emin misiniz? Ayaklar kaç numara? <gülüyor> ayaklar 36 numara ama kıllı değil. İyi, kıllı gelse iyi, normal. normal. <gülüyor> evet. Kılsız ayak Tuğçe diye mi yazalım yoksa kılsız ayak mı yazalım? Sizde... Kılsız ayak yazın. Siz ayak yazın? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Tamam. Kımsız Takma ayak isim takıyor musunuz insanlara? Yani öyle hmm. çok ağrısı değil ama Yani benim de hani birkaç tane öyle arkadaşıma söyleyeyim Hemen alalım Ne var oluyor. mesela bir tanesi Asla, Ya mesela çok yakın bir arkadaşıma pıtırcık diyorum Ne diyorsunuz? Pıtırcık, pıtırcık mı? Pıtırcık, pıtırcık. Hmm. T evet, ile yazılı. Yazılı. Yazılı. <gülüyor> yazılı Niye T pıtırcık okun. diyorsunuz o da mı minnak? Yok hayır sevgi pıtırcığından geliyor çok sevdiğim için onu Hemen Bence min, minnakı da sorabilirdiniz Fahir'e <gülüyor> Minnak <gülüyor> ne Fahir? Minnak da, minnak da ufaklara deniliyor. Yani. Minnak. Mi? Gördüğünüz ne gibi kadar cönesel ufaklar. Kısa böyle. Evet benim çevremdeki insanlar biraz benim gibi. Size öyle bir şey. <gülüyor> arkadaş olalım. Vallahi o uzunları gibi. aramıza alın. Gel buradan gidelim. Uzunları pek almıyoruz ya. Evet biraz yanlarında komplekse girdiğiniz için. Çevremdeki kızlar genellikle kısa. Peki çok erkekler teşekkür Erkekler peki kısa kendinizdeki öyle. erkekler. Erkekler gibi mi? Uzun. Sizin gebe, uzun Onları boyu. Onlara deve diyor musunuz peki? <gülüyor> Onlara sırık diyoruz. Sırık, sırık mı? Sırık. Sırık, sırık olarak atlamıyoruz. Sırık ve sırık diyorsunuz. Evet, o aynen öyle. Peki Tuğçe Hanım, teşekkür ederiz. Sağolun, hoşçakalın. Güzel değilim. Hoş hayırlı programlar, sağ ol. Size de efendim hayırlı programlar. Cumaya yakışır bir oldu. Ya. veda oldu. Tuğçe Hanım, artık Tuğçe Hanım'a kısız ayak diyoruz değil mi? Kısız ayak. Kısız ayaktan cevabımız geldi, pıtırcık cevabı. Ve klasiklerle başladık Tuğçe Hanım sağ olsun. Yani bir deve yoktu sadece ama sırık Sırık zaten. var. Fırık var, Fırık yeterli. Sarık. Bizim kendi listemizde eksik yumruk. Sahte, sahte Hayatta. yumruk yazmışım şimdi Daha kadar. Sahte, kadar hayatlar. sahte hayatlar, sahte hayatlar. Ödenmezler orkestrası. Başka ne vardı ya? Kuzgun saçlı adam var. Kuzgun saçlı. Bizde hep çok saçlar, <gülüyor> bizde çok etkiliyor galiba ya. Kutup saçlı, Kuzgun saçlı. Kuzgun Sağlıklı saçlı, saçlı Ondan sonra başka bir şey Kuzgun saçlı. 90'ların Cem Yılmaz'ı var. Personel o <gülüyor> Kuzgun saçlı adam da personelimiz. Doğru. <gülüyor> Ondan sonra başka kim var? <gülüyor> başka kim? Çok vardı. Niye şey yaptık ya? Günaydın ya, efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Nelik öğretmen. Nelik öğretmen. Ne yaptınız? Ne ettiniz? İyilik. Aradık aradık sizi. Selamlar gönderdik. Nasılsınız? ne Sizinle görüşmeden Kadriye ablayla uzun uzun görüştük. Ne var ne yok? İyisiniz. Sağ olun Teşekkür efendim. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Mücahade ne halindeyiz? Mücahade ne olsun? Mücahade ne halindeyiz? Dinliyorum, dinliyorum. Aa, şimdi istiyorsun. okul dünyası takma isimlerin en yoğun yaşandığı yerlerden bir tanesi var mı sizde böyle enteresan şeyler? Size takılmış bir isim var mı öğretmen? Ya da sizin taktığınız Doğru. Vallahi bana takılmış enteresan isimler vardır da çok kulağıma gelmez herhalde Aa. çok incitici olduğu için ya da kızacağımı düşündükleri için. Ee, İnsan ama... çekiniyor öyle şeyden tabii de ondan çocuklar hele hiç sö söyleyemiyor. Yani Allah... Ben çok hoşlanırım aslında duymaktan ama onlar benim duymaktan hoşlanacağımı düşünmedikleri için çok bana... Iletmezler. Ya bizim coğrafya hocamızı bizim bir arkadaşımız Karapanter diye bir isim katmıştı. <gülüyor> Çocuğu evet. disipline verdiler. Sonra var ya bütün bizim... Niye? ırkçılıktan mı? Vallahi. Niye verdiler? Karapanter! <gülüyor> bu kadın nasıl sinirlendi, nasıl sinirlendi? Valla Karapanter diyendi diye... Ya ben bunlar bu, böyle durumlarda daha böyle duygusal zekamızın yüksek olmasına, bunun bir şaka olduğunu kaldırabilmemizi çok istiyorum ama bazen tabii çok kişisel... Tabii canım, geçirip... insana ters geliyor. Evet... Benim bana çok takılan var aile. Özellikle eşim tarafından çok takı. Bana müfettiş müfettişler. Ee... İçişleri Bakanı. İçişleri Bakanı evet. demesin de müfettiş evet, bence güzelmiş. Müfettiş, şantiye şefi. <gülüyor> şan şef. Kızdığı, evet. kızdığı zaman mı diyor onu şan şefi? Yani şan buraya şantiye şefi. şefim diyormuş. Ee, benim ben. kayınbiraderim zayıfken kendisine kuru göt demişliğim var. <gülüyor> Melike Hanım yine damgamızı ha. vurdunuz. Ağzı Öyle bozuk ben. diyen var mı size hiç böyle? <gülüyor> Yok. Ha, ama benim e, genelde bilinen e, son söyleyeceğini ilk, ilk söyler haberiniz olsun diye bir şeyim var, ünüm var. O da şey, o sloganınız. <gülüyor> <gülüyor> Şantiye şefi son söyleyeceğini ilk söyler. Peki. Benim kızıma taktıklarım var ama o tabii çocuğa taktıklarınız çok böyle manidar olmuyor. O anda... Onu severken aklınıza göre heceleri yan yana getirdiğinizde ortaya çıkan saçma zapan. Minnok gibi mi deminki? Topişak gibi. Topişak gibi mesela. Mesela topişak. Evet mesela. <gülüyor> Bu neyleri bir araya getirerek yaptığınız onu nasıl yaptığımı. Hani o heceler hayır. nereden geldi top? Valla yani iyi. hangi heceleri neden bir araya getirdiğim, hangi ruh halinde onları yan yana getirdim? Bence Melike Hocam bazı şeyleri unutmakta iyidir yani. <gülüyor> belki <gülüyor> belki evet. garip garip şeylerdi onlar. Hayır, belki hayır. Bizim hayır bizim sorarak çok yani. Da çok ee, Melike yani. Hanım oğlunuz mu vardı, kızınız mı vardı? Kızım var. Kızım var. Kızım Melek Yavrusu var, tamam, var. Tamam, Melike Hocam. hocam. <gülüyor> Peki çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Öpüyorum sizi. Kolay gelsin. Hoşçakalın. Şantiye şefi. Ya ben de müfettiş, disiplinlik durum değildi. Bizim de bir tane tombulca tarih öğretmenimiz vardı. Hep de bir mavi kazakla dolaşıyordu. Böyle <gülüyor> merdivenden çıkarken tepeden bakıp birisi bir gün bla demişti. <gülüyor> <gülüyor> o gitse mesela üzülürdü herhalde. herhalde. <gülüyor> niye üzülür müydü ya? O zaman havalı bir şeydi. Kurumsallaştım şey. diye sevinirdim. Tabii mi? canım. Sevinirdin adam. Niye üzülür? Günaydın efendim. Kimle görüşüyoruz? Düdük sesi gelecek diye çok korkuyorum. Ah vallahi geldi. Yani Dinliğin adam sesi, sesi geldi. geldi İsmini Aa, de duyduk adım adam geldi <gülüyor> Neyi görüşürüz? E, Aytun Kerman Aytun Kerman Aytun evet. Bey. Var mı sizin evet. lakabınız falan filan? Yani benim lakabım var ama bizim lakab konusunda okulda müthiş şeyler vardı ee, Mesela Popodan Fıstık Kaçakçısı diye bir arkadaşımız vardı Hı <gülüyor> hı Sabah ee, ağzınızı boza bileceksin, <gülüyor> kadar bozun diye bir, yok, öyle bir şey demedik. Taahhütümüz olmadı diye, öyle yok. bir şey demedik. Yok Melike Ödüt'tan gibi başka bir kelime kullanacaktım ama en hafif popo diye düşündüğüm için popo Doğru, popo, doğru, popo, doğru. Çok teşekkür ederiz Aytun Bey, bizi de düşünerek konuştuğunuz için. Tüm dinleyicilerimizin bunu yapmasını rica ediyoruz ve istiyoruz, Arz ederiz efendim. Ee, bana bir de Celo derlerdi. Ee, Celo mu? Arkadaş, evet Celo. Jennifer Lopez'in kısaltması. <gülüyor> Yine aynı yere gidecek <gülüyor> vallahi... diye sebebini sormuyoruz Vallahi Yine aynı yere. <gülüyor> yere aynı gidiyor. yere mi gider? Efendim? Melik? Aynı yere mi gidiyor? Az önce söylediğiniz. Ne evet, diyorlar sebebi? Ayda. Aynı, aynı, aynı, aynı yerden koy. demek ki bazıları saça bakıyor bizim gibi bazıları unutduk <gülüyor> genel <gülüyor> okulda o bölgeye karşı bir hassasiyet vardı. Ben bu hisleriyordum devamlı çünkü o bölgeyle ilgili ilişkiler takıldığı için ben de bir düşünmemiştim. yok yani. Siz erkek sesinde mi okudunuz? Yok hayır Veterankoktesi okudum. Veteren Veterankoktesi. Bir Zebra da vardı. Valla. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Çok teşekkürler efendim. Görüşmek <gülüyor> üzere. <gülüyor> Görüşmek evet, üzere. Teşekkürler. Adam resmen Mersi'ye vallahi yazdı gitti kendi Telefon şeyine. almaya korkar oldum şu andan <gülüyor> itibaren. <gülüyor> Ay, birisi daha vallahi oradan bahsederse. Kimle görüşürüz efendim? Merhaba ben Selen Selena'nın peşinizdeler şu anda. Aynen. Hemen kaçın Aynen. oradan Mahkemeyi uzaklaşın. Yok, <gülüyor> ya da bırakın kendinizi yakalasınlar. Valla sonra mahkemede şey yaparsınız. Mahkemede <gülüyor> şey yaparsın. <Aynen>. Mahkeme, <gülüyor> yayında da şunu söyleyecektim onu da... Ambulans sonra. olabilir. Ankara'da ambulansınız abi. Ya, ambulans ambulansı ya çok iyi alamıyorum ama. Biz sizin sesinizi sesi. çok iyi alıyoruz. Hatta daha çok ambulansı alıyoruz. Neyse. <gülüyor> Şimdi geldi evet. Ambulans gidince sesimiz geldi. Hoş geldiniz Selen Hanım. Hoş bulduk. Buradan gidelim hadi. <gülüyor> <gülüyor> Sen neredesiniz bir köşümüzde canlandıralım sizi. Ay şu an Bahçeli Evler'deyim. Gazi Üniversitesi Fakültesinin önündeyim. Ne hangi bölümde öğrencisiniz? Tıp Fakültesi'nde. Ben öğrenci değilim ya ben Diş Hekimliği Fakültesi'nde Diş Hekimiyim ya yani şeyim doktora yapıyorum şu an. Tamam, yani kızmayın ya. yani sesiniz genç geldiği için. <gülüyor> genç geldiği için evet doğru. Ay, Aslında ordinaryumsunuzsunuz. <gülüyor> Peki alalım hemen lakapları. Biz bir arkadaş için söylediğimiz bir şey var İnşallah dinlemiyordur diye. dinlemiyordur. Bugün mağerve. Evet çok güzel Sen çok be. teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu bugün? Niye böyle oldu ya? <gülüyor> <gülüyor> Soğuklar mı şey oldu? Herkes 50-60 arasında evet, konuşacak abi. Peki çok <gülüyor> evet. teşekkür ederiz öğretmenim. Görüşürüz. Ya bir ben yayında öğretmen var ağzı bozuk ya. Bir yayında vagina denmedi kaldı yani. <gülüyor> De dedi. Ne dedin sen? <gülüyor> Bana neden takıldığını hala anlayamadığım bir lakaptır diye Emre Bey galiba bize tweet atmış. Karpatların Jordan'ı. <gülüyor> Bunca yıl geçti övgümü yergimi çözemedim demiş. Hocam Karpatlar nereye düşüyordu? Karpatların Maradonası kimdi? Karpatların Maradonası. Hacı. Hacı. Karpatlar Romanya tarafından mı düşüyordu hocam? O tarafa düşer. Hacı o tarafa düşüyordu, o tarafı düşüyordu onu biliyorduk. Hacı'ya denmiyor muydu ya Karpatlara? Evet. Karpatlara, Karpatlara gelesin diye. Hacı'ya zaten öyle bir şey var. <gülüyor> Hadi gidelim biz. Karpatya. İngilizcesi Karpatya. Işte. Neresi? Romanya mı? Hadi gidelim. <gülüyor> Oktay neresi Karpatya? Karpatya şey gemisinin ismi ya. Ee, Aşk gemisi. Titaniye şey yapan. Neydi o? Öncü şeyin Öncü adı. birlikler. O da roketliyor galiba. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern Sabahlar. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Lakapları, arkadaşlarınıza, çevrenizdekilere taktığınız isimleri konuşuyoruz. Telefonumuz 210-30-30. Öner Bey'e teşekkür ederim. Öner, Öner Bey'e Bey e hep teşekkür ed ediyoruz zaten. Bir tamamla ne diyordun? Ee, şanslı mı? bir isme de ee, Gagaman Jero'dan Cüce Servisi. Cücelerle ağırlanmayı... 12 cücelerle ağırlanacak kendileri... Öner Bey'in ileride karşıla. Beğen bence buradan gidelim de hakkı Buray, var tabi Buradan ki. gidelim deyince cüceler dönüyorlar. <gülüyor> Karpatları açıklamış bize de. <gülüyor> ee, Karpatçı. Karpatlara kar yağıyor. Uyur <gülüyor> düşünmedin <gülüyor> mi? Sen bu işin sonu. Aynen ya onu, Niye beni yalnız bıraktınız çocuklar? Tam ben dişe yaptığımda bir baktım arkamda kimsecikler yok. Viyana, Viyana, Avusturya, Bratislava sınırında daha doğrusu Viyana, Bratislava sınırında nehir başlangıcı noktasında sona eren böyle ee, dağlar silsilesi. Koroslar gibi bir şey. Bu arada Karpatlara kar yağıyor. Üşümedin mi? Bence Alçaklara kar yağordan Daha güzel bir Türkiye. O yörenin türküsü. Evet olarak. yani. Eğer öyle bir şey düşünmemişlerse düşünsünler. Valla değerlendirsinler deriz. Düşünün diyoruz. Evet. Evet telefonumuz 210-30-30. Size takılan sizin taktığınız takma isimler, espriler, şakalar konusunda konuşmaya devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Gelen telefonlardan özür diliyorum. Şimdi ben... Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Tuva Hanıba Hanım. Neydi, Neydi Tuva? Koridor topuklusu. Ama gitti. Ya esas, Tuğba esas Hanım hep bunu Tuğba. Alo. Tuğba. Kontör bitme diye bir şey var mı ya? Kontörsüz Tuğba. Var değil mi hala yok, kontörsüz? kontörsüz. Koca mimar mi? olmuş hala kontörü yok. Mimar olsun. Kontör, kontörsüz Tuğba. Diyoruz o zaman buraya hakikaten. Kontörsüz. Bırak Niktak. o kontörsüzü diye geçer mesela. Niktak. E, Niktak Rumuzlu mı? Rumuzlu dinleyicimiz. Ayaklar kırk numara ve ince baget ayak demişler. <Gülüyor> baget ayak. Baget ayaklara gelesin. Alişan Balkoca küçük enişte demiş. <gülüyor> küçük enişte mi? Küçük enişte hangi filmdeydi ya? Ya işte o bir dakika. Hmm, süt enişte. kardeşler değil. Süt kardeşlerde küçük olabilir enişte. ya. Enişte enişte vardı vardı. Mı? Küçük enişte vardı. Aa, küçük enişte vardı onlardan bir tanesi. Küçük enişte doğru. Günaydın efendim. Ama günaydın. Merhaba kimle görüşüyoruz? Tuğba Hanım. Tuğba. Ben kontörsüz değilim, tu kontörsüz değilim diye aradım. <gülüyor> Hayır onun için aramadım. Ne için aradınız? Kontör istemiyorsunuz <gülüyor> yani. <gülüyor> Sanki öyle anlaşıldı yani bana biraz kontrol gönderebilir misiniz? Artı 35 <gülüyor> mi başlangıç numarası Tuba Hanım? Bak bakayım. <gülüyor> buyurun Tuba dinliyoruz sizi. Bizim esprilerimiz <gülüyor> bitti. <gülüyor> Gülmekten konuşamıyorum ki. Neyse. Yani <gülüyor> Durun bir dakika. Ben lakaplar için eredim. Hı -hı, ben buyurun. kendim de lakap takmayı çok seven ve bir sürü rekabet olan bir insanımdır da. Öyle biridirim diyorsunuz. Anlatın o zaman. Hemen o zaman. alalım sizden de. Tabii e, öncelikle annem bana tirbişon diyor. Tirbişon. Nedenini kesinlikle bilmiyorum. Tipiniz benziyor diyor. olabilir mi böyle? Ne olabilir mi? Tipiniz. Yo tipim falan da değil. Öyle T falan onların benzerliğinden. Öyle Demek ki hani... yani anneniz tirbüşon kelimesini çok seviyor. Yani... <gülüyor> <gülüyor> ya da bir zamanlar. <gülüyor> Sizi de çok seviyor tabii de. Bir de Ama tiyatroyu <gülüyor> çok seviyordu orada vardı ya tirbüşon karakteri vardı. Erkek kardeşiniz var mı Tuba Hanım'sın? <gülüyor> Maalesef. <Maalizim. gülüyor> <gülüyor> Sinirleri çok bozuldu ya. Başka neler var? <gülüyor> Tuğba Hanım. Aa ama yani. Tuğba Hanım. Ne Laz bakgazı çok sinir. Duruyorum seni. Ha, buyurun hadi. efendim alalım hemen diğerlerini de. A, benim hiperaktif sıçrak otal şeyler çok vardı. Sıçrak. Yani... Sıçrak. Bana evet. bir... kendim... ilaç ismi gibi <gülüyor> sıçrak. Bir harfli şey yaptık yine rahat rahat. <gülüyor> <yani. gülüyor> Başka ee, sizin taktığınız isimleri, isimleri ben, alalım. E, ben e, takıyorum hani insanlara fındık faresi mesela. Kimet onu? Alalım. Ya onu böyle bölümde biri vardı sürekli kızı tanımıyorum ama sürekli karşıma çıkıyor hani bir şekilde anlatacağım arkadaşlarıma. <gülüyor> Niye <Ben, gülüyor> mi çıkıyordu? <gülüyor> <gülüyor> ya ben bizde hani fındık e, tarlalarımız falan ne bileyim öyle aklıma geldi <gülüyor> e, iyi, Mal mal mülk de çok sizlere <gülüyor> <gülüyor> hem ayakkabı bol hem mal mülk var. Ailenizin evet. de tek kızısınız Miras da şey olacak bilmiyorum. Buradan Ankara'lı bekarlara duyurulur <gülüyor> Yok kardeşim var da Peki ee... Miras oradan böl bölünür şey. Kaç <gülüyor> Peki, kardeşiniz Tuma var mı? ikiye mi bölünüyor O koridorda okulda koridorda o kızı gördüğünüz zaman Tiskiniyor muydunuz? Yok tiksimiyordum aslında kendisiyle tanıştım ismini falan sonra öğrendim çok sevdim kendisini ama çok utandım sonra kendine öyle dediğim için. Kendisinden Ama öyle bir şey oldu. Ama Biri ne olacak şey canım diyorlar. en güzeli ismini bilmediği adama bu, bu tip bir isim takmak ki herkesin kafasında aynı adam canlansın. Peki çok teşekkür ediyoruz Tuğba Hanım sizi uğurluyoruz bir kez daha. Gitti. Oktay Twitter'lara bakalım istersen Twitter'lara bakasın. Ee, Twitter'lar yağıyor ne demiş? Küçüken küçük işte Tosun Paşa'daydı demiş Kenan ha, Bey. Poşa işte, en tamam. yakın arkadaşıma Çemçuk Oğlan diyorum demiş. Çemçuk Oğlan güzel bir isimmiş. Alişan Balkoca yok o bana değil benim taktığımdı demiş. Oğlum yanlış, yanlış anlamışsın demiş. <gülüyor> ya bu konuda mı yanlış anlaşıldı ya yayında? Duygu Hanım bizim apartman görevlisi Hüseyin'e yaptıklarıyla sürekli beni terörize ettiğinden dolayı Hüseyin'e ben neden diyorum demiş. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra daha e... daha neler neler o kadar onlara geleceğiz geleceğiz evet. evet günaydın o, efendim e... kimle görüşüyoruz hadi. ne oluyor bugün bir bugün şey bir var neler oluyor hakikaten hibritlere gelesin hadi şey... merhaba kolay Anne. gelsin çok sağ olun <gülüyor> kimle görüşüyoruz efendim ben Seher Erdoğan Seher Hanım Seher Hanım evet pardon niye, par... isminiz mi yanlış söylediniz diye buyrun Seher, Seher. Hemen alanın takma ismi Seher Hanım bir iletişim sıkıntımız ee, açıkta. Ben, ben ben kalamı ayaklı gazete diyorum. Ayaklı, ayaklı gazete. gazete. Meraklı evet. meraatlar olabilir bilir. Odu sev. Ayaklı her şeye karışan her şeye ben bildik diyen birisi Seher Hanım <gülüyor> <siz> <gülüyor> kaç yaşındasınız 31 yaşındayım. 31 yaşındasınız. Maşallah. Ayaklı ayıp diyebilirsiniz canım. <gülüyor> yani baba <altıma. vallahi> yani <gülüyor> ayaklı gazete o da olur. Olsun, o da olur. Tabii halasını diyor sonuç olarak seviyorum. Tamam, mı diyorum ben onu? Tamam. Kar e kardeşime eee kardeşim yamyam diyorlar. <gülüyor> yamyam. Yani yani neden yam. neden öyle diyorlar? Ya yani bir şey oldu bir ortamda yamyam yam diye çıktı. Yamyam dedi lan. Yani donsuz mu geziyor? Neden öyle? Bir şey yapıyor? Neden mi sen ma diyorsun? Yani yamyam yam, Nuri falan gibi bir şey mi var sadece yamyam yam mı? Yamyam yam dedik. Öyle kaldı. Hı hı. Allah Allah. Ee, ben lisede fizik öğretmenime fare diyordum. Fare diyordunuz. Fari ve yakalanmadınız anladığım kadarıyla. Yok yakalanmadık. Hala da fare diye geçiniyor. Peki. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek <gülüyor> üzere. Hoşçakalın. Güle güle. Ha. Hoşçakalın. Haydut. Haydut. Bırak o haydutu. Batuhan Bey. Vario. Vario. Mario'nun O Vario'dur aslında. Hı. Varya. Mario'nun düşmanı demiş. Hı. Onu kime demiş onu tam anlamadım ama. Herhalde başkasına diyordur. Başka neler var? Ahmet abinin lakabı darbeli matkap demiş. Oldu o da olur. olur. Kamil Bey. Biz gideyim, yine anlamadım. Yani gidelim mi ne yapalım? Ben anlamadım şeyleri okumamam lazım değil mi yayında? Evet Tabii canım. Onlar kendi aralığında bir sohbet ediyorlar. Sen dahil olmaya falan mı çalışıyorsun Oktay? Öyle bir intiba yarattın. İntibah Oktay Demirci. Evet. Günaydın efendim. İlk. Ya öbüründen bağlasalar öbüründen ya. Öbüründen bağlayamayanlar. Heh, merhaba arkadaşlar. görüşüyoruz. Alo. Alo, Merhabalar hanımefendi İsminizi lütfeder misiniz? Tabii ki Gözde benim ismim Gözde Hanım, Çok teşekkür ediyoruz lütfettiğiniz için Buyursunlar efendim edelim. Bir soru sorduk kabul buyurun efendim Ben soruyu alamadım Taktı... Soruyu derhal tekrar Sizin ediyoruz Sizin taktığınız hemen. size takılan lakaplar ha, Takma şey isimler anne, falan fıstık Ben ararken bir soru sordunuz sandım hani ha, yok, arada yok yok yok aynı ha. soru Aynı mi? soru geçerli aynı. Ee, Bana taktıkları pek bir lakap yok da Çevremde insanlara çok lakap takıyorlar onlar ne işe uğraşıyorsunuz siz? Ee, mesela mousieur. Mousieur. bizim valla eski çalıştığımız şeyin oradaki kapıcı da mousieurdi ama çünkü yıllarca Fransa'da geçilmiş bir akıcı bir Fransızca böyle şey yok. Evet. Yok, bunun onla hiç alakası yok. <gülüyor> Siz de bunu... Onu her, onu zaten herkes anladı bir fahri anladık <gülüyor> gözdağım. <gülüyor> İyi bir hatırlatma yaptınız yani. İyi, bu da bana çok güzel çünkü kaç tane yani apartman görevlisine adı verilebilir ki. değil mi? Değil mi? Bundan sonra değil dinleyicilerimizden <gülüyor> rica ederim. Hangi cümleyi kime söylediklerini söylesin lütfen. <gülüyor> <mesela. kavuklu. gülüyor> başka neler var hanımefendi? Ee, bir arkadaş erkek arkadaşına Chico diyor. Chico mesela dime Çiko, çiko zaten çok yaygınlardan bir ya, tanesi. Kısa boylu sen... ve şişman mı? Ama çok eski ya artık. Zagortenay kan. Arışın, yani. Ama hmm. niye çiko, çiko diyorlar ki ya? Yok. Bilmiyorum işte. Ee. Çiko'yu bilmiyor, biliyor bilmiyor, musunuz bilmiyor. hanımefendi? Çiko'yu bilmiyorum. Ha. Çiko şeyin köpeği değil miydi? Olur mu? Zagortenay Zagor kanka. Zagorun yancısı. Yancısı. Bağdalayla. Yancısı mıydı? Evet. Başka kim var? Başka evet. size takılan var mı? Ya bana takılan o kadar çok şey oldu ki hani ama ufak liseden falan gelen işte Gözde ismine takılabilecek şeyler. Mesela i̇şte, gözde, yani o adını anlayacağımız bir kelime vardı ya. herkes bahsetti. Evet. evet. Ha, ona de eklenerek falan. Şeyler ama falan. çok zorlamışlar ama, canım. Ama, ama yapışitmuk kalmadı hiçbir anladım. Kadarıyla. kalmadı. Ka i̇şte arada böyle tel tek arkadaşımız varsa falan söylüyor. Öyle insanlarla da arkadaşlık etmiyoruz. Ne, e, kadar çok güzel. iyi yapmışsınız efendim. Hiç <gülüyor> tek arkadaşınız yok ne güzel. Çok, çok güzel. iyi yapmışsınız. <gülüyor> çok teşekkür ederim. <gülüyor> Sağ olun. <gülüyor> ne kadar güzel cevaplar verdi konuyu bilmemesine rağmen. Yani. Demek ki gözde hanım ne yani konu olmadan da aranıp çok rahat rahat sohbet, rahat, sohbet yani. edebilecek Kendine bir güvenin, insan. Tamam evet. evet. Ay sen de mi intiba mı dedin? İntibah, İntibah dedin. Dedi. Dinleyici Oktay Demirci mi dedin? Evet. <gülüyor> Ne, ne bağlamda söyledin sen onu yoksa... İntiba diye başladım. Öyle bir intiba yarattın diye. Sonra da intibah Oktay Demirdi deyince o da hoş oldu. Kendi listemize <gülüyor> aya çıkıldığına inanmayan adam ve... Aa, evet, karısından evet. boşanan Öğrenin adam adamı. ve TRT'nin en çalışkan adamını da ekliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> bir de karısından boşandıktan sonra... <gülüyor> ee, öpüşen adam diye de bir şeyimiz var. Bir kelime değişik ama. Bakalım hangi helm'e? Günaydın efendim. Günaydın. İkide görüşüyoruz. Tıkır tıkır. Çok mücadele. Maalesef sonunda kapattı What? yani. Ay'a çıkılmadığına inanan adam. inanmayan adam. Şey, ay'a inanma... çıkıldığına inanmayan, inanmayan adam, adam. adam şey mi? Değişmez bir lakap mı? Mesela sahte hayatlar hiç değişmez ya. Adam istese de değiştiremez onu da. Mesela o ay'a çıkıldığına inanmayan adam. Onun gözünün önünde de çıksan. inanmaya başlasa. Da... İnanmaya başlasa bir değişim mi lakabı yoksa. Başına şey gerek. Bir zamanlar ay'a çıkıldığına inanmayan, i̇nanmayan adam. adam diye. Ben burada bir dinleyen varsa Onu da varsa onda bir şey yapayım dedim. önemli. Oh Biz bunu gidiyoruz. <gülüyor> ay ay. Günaydın efendim. Kimle görüşüyoruz? Ben Morris. Buruş Bey keyifler ola. Hoş geldiniz zeytinimizlar. Hoş bulduk. Merhaba. <gülüyor> Merhabalar. Buruş Bey alalım yorumlarınızı. Takma <gülüyor> isimlerinizi, lakaplarınızı. Evet, bana şey diyorlardı ya. E, happy Emre falan. Ne? Happy. Happy mi? Happy mi? Happy. Evet. Happy. Mutlu happy. anlamında Happy mi? Evet. Happy? Sadece Happy mi? Happy Emre gibi bir şey anladım ben de. Ha, Sen... ikinci adım o. Happy Emre. Ha ben happy de emre. barış dediniz diye. Niye Emre Bey sizde böyle bir de çok da mutlu bir yapıda yok yani. Nursuz evet, nursuz konuşuyorsunuz. <gülüyor> ne oldu yani? kafamızı karıştırmak için bence aramıştık. <gülüyor> yok ya ben genelde mutluyumdur. Ondan arkadaşlar hep öyleden. Ondan <gülüyor> ben Happy'im <de. gülüyor> <gülüyor> Genelde mutluyum da öyle biridirim. Bana da epi derler diyorsun. Peki aslında. çok teşekkür ederiz efendim. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun Emre Bey. Ama Bence... bunun arkadaşları nasıl bir mutlu? <gülüyor> <gülüyor> Herhalde içim biterim mutlu en Karımla beraber kötü kalpli koalalar olarak biliniriz bu alemde demiş. Hangi alem? Hangi alem olduğunu Orman Kerem alemin Bey'in de. aleminde. Dikkatli olacağız bundan sonra. kötü kalpli O alemde bilir. olmayabiliriz biz ya. Yani... Sen değilsin o alemde ben onu biliyorum Daha Günaydın de. efendim Merhaba iyi yayınlar Kimle Teşekkür görüşüyoruz? Bahadır Bahadır Bey hoş hoşgeldiniz yayınımıza buyurun efendim Ben, ben o tarafından en çok lakap takılan dinleyici olarak aradım Evet, evet siz evet. mağdursunuz aslında evet, Mağdurum. Mağdur. Rica ederim ben bunu iltifat olarak görüyorum yani benim, Hangisini benim. efendim? <gülüyor> Kıllı Bahadır da bence. Teşekkür ederiz. <gülüyor> bahadır da güzel. Daha çok akşam şeyde de bir kış akşamını uçan adam Bahadır ve başbakan Bahadır diye tanıyorum. Yani toplam otudan giren dört tane. Otudan giren dört diyorsunuz. Hangisini <gülüyor> seviyorsunuz? En çok hangisi hoşunuza gidiyor? Başbakan Bahadır mı? Yok no, hiç yani isim takılması hoşuma gidiyor sonuç olarak. Bir tanesini ilgili... tercih edeceksiniz Bahadır Bey hangisini tercih edersiniz? Bu Uçaradan Bahadır. Ben size yeni bir lakap buldum Bahadır Bey. Buyurun. Hepi Bahadır. <gülüyor> <gülüyor> Aslında benim üniversite arkadaşımın taktığı bir isim vardı. Ben kızınca gözlerimi çok büyütüyormuşum. Biraz büyük gözlerim. Onun için bana pörtmen derlerdi. Gözlerini pörtletme anlamında. Pörtmen çok yayılmıştı ama. <gülüyor> Binbir surat deyip hepsini bence kapsayalım Bahadır Bey. Binbir surat Bahadır Bey. Yo suratımın büyük kısmı gözler. Oluştuğu için zaten gözle ilgili bir şey Teşekkürler <gülüyor> lütfen teşekkür Hadi buradan Bilmiyorum gidelim <gülüyor> Modern Sabahlar Modern Sabahlar Sevgili dinleyiciler, bir önemli duyurumuz var size meraklısı için. Bay Fahir Öğünç Kumpanyası şu anda şehrimizde. Radyo programından biliyorduk, Bay Fahir Öğünç programını. Radyotu 3 mutfağında başladı turnesine. Bugün ask tutuyoruz devam, devam, ed ed devam ediyor <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> sadece radioda değil canlı canlı by farin'i izlemek istiyorsanız tiplemeler danslar ay, bence ay. çok güzel bir show ya bu <gülüyor> Kerem Bey şey demiş ya onu söyleyecektim tam. onu diyelim de kapatalım otağı bitiriyor muyuz bitiriyoruz bitiriyoruz artık ee, bu alemin hani kötü kalpli koalolar olarak biliniriz biz ee, karımla beraber demiş de, hangi ailemde ev gezmiş alemlerinde demiş bir de kuzeni Kerem Bey'in parantez içinde 37 e komoçka ne dermiş. Komuçka. Komuçka. Ne demek olduğunu hala bilmiyorum ama öyle bir şey dermiş kuzeye. Peki, çok teşekkür ediyoruz. herkesin eline istedim. koluna sağlık. Şimdi, sağlık. Şimdi e, zor ve e, tatsız kısmı geldi bir dinleyicimizi şanslı isim olarak ön plana çıkaracağız. Sanki şey gibi oluyor yani. Diğer bütün dinleyicilerimiz bir tarafa o, o bir tarafa. tarafa gibi. Hayır. Ayrımcılık diye. yapmış gibi ama hayır. Eşitler arasında bir önde gibi bir şey. Eşitler arasında daha eşit olan mı diyorsun? Olan <gülüyor> mı diyorsun? Bay Fahir Ön'ün <gülüyor> yani şehrimiz şehrimizde. Hadi gidelim burada. <gülüyor> hadi, hadi. Hadi bir tanesini seçin. Ben hiç isimleri yazamadım. Siz yazdınız. Siz seçeceksiniz. O yüzden kendinizi sıyırdım. E, şantiye şefi Celo Tribüşon ben Jelo'yu beğendim. Bunun tamam Jelo, de zaten kuralları şey yazarken onu biraz daha kalın yazmışım nedense. Bolt ve İtalik yazmışım. Aytun Bey o zaman. Aytun Bey'i arayacağımız. Tekrar bizi arayacak. Ya, aramasına gerek yok Aytun Bey Aytun bizi bize bırakacağız. Bize biz bırakacağız. Not alalım bay. Oktay. <gülüyor> Aytun Bey diye. Aytun Bey yine arasın bizi ya. Evet. Arasın bizi de biz ayrıntıları konuşalım. Arasın bir Sevgi versin. <gülüyor> Yarın sabah tekrar bölümlerimizde karşınızdayız. Donmazsak, üşümezsek bir yerlerde buza saplanıp kalmazsak pazartesi sabahı yeniden maceralarla karşınızda olmayı diliyoruz. Hepinize güzel bir hafta sonu dilekleriyle veda ediyoruz. Kabul, Kabul buyurunuz efendim. Mükemmel bir gün olacak.